31. konu Ümmü Süleym'in kendisine talip olan Ebu Talha'yı İslam'a daveti ve onun da bunu kabul etmesi. Ebu Talha Ümmü Süleym ile evlenmek istedi fakat kendisi henüz Müslüman olmamıştı. Ümmü Süleym'e Ebu Talha, "Senin şu tapmakta olduğun ilahının topraktan bittiğini bilmiyor musun?" dedi. Ebu Talha, "Evet, öyledir." dedi. Ümmü Süleym, "Bir ağaca tapmaktan utanmıyor musun? Eğer Müslüman olursan senden ne mehir ve ne de başka bir şey isterim." ''Seninle evlenirim.'' dedi. ''Ebu Talha da düşüneyim.'' dedi ve gitti. Daha sonra geldiğinde ''Allah'tan başka ilahın olmadığına ve Muhammed'in de onun Resulü olduğuna şahitlik ederim.'' diyerek Müslüman oldu. ''Ümmü Süleym'e Enes, beni Ebu Talha ile evlendir.'' dedi. Böylece Enes, Ümmü Süleym'i, yani annesini, Ebu Talha ile evlendirdi.